Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü'ne yapılmak istenen Millet Bahçesi'ne karşı itirazlar sürüyor. Yerel dernek ve platformların çatısı altında bir araya geldiği Salda için Türkiye'de Millet Bahçesi projesi kapsamında bölgeye yapılacak olan 140 bin metrekare inşaata karşı bir çağrı yayınlandı. Çağrıda göl ve çevresinde 20'si endemik olmak üzere 301 bitki, 114 omurgalı canlı ve 69 kuş türünün olduğu belirtildi. Millet Bahçesi projesiyle zarar göreceği kaydedilen gölün kendine özgü özellikleri vurgulandı. Salda'ya çivi bile çakılmaması gerektiği ifade edilen çağrıda Millet Bahçesi projesi ise akla ziyan bir proje olarak nitelendirildi. Yaz aylarında Türkiye göllerinde sıkça görülen, Ve baharda sulak alanlardan geçişle yapan uzun boyunlu, uzun bacaklı, kıvrık gagalı, iri ve ince uzun yapılı bir su kuş türü olan çeltikçi kuşu Bodrum'da da görüntülendi. Koronavirüs salgını nedeniyle insanların uzun süredir evlerinde olması doğada hayvanların biraz da olsa rahatlamasını sağladı. Bitez mahallesinde bulunan bir sulak alanda amatör fotoğrafçı Mehmet Can Meral tarafından 1950'li yıllardan beri Üreme sayısı azalan çeltikçi kuşu yani latincesiyle plecatis falsinellus görüntülendi. Su alanlara bağımlı olarak yaşayan ve Anadolu coğrafyasında hem üreme hem de kışlama döneminde görülen çeltikçi kuşu günümüzde üreme sayısının 400 çiftin altına düştüğü ve düşmeye de devam ettiği raporlanıyor. Çeltikçi Kuşu Bodrum'da üreme kaydının ilk kez gerçekleştiğini belirten Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Levent Erkol. Anadolu'da sulak alanlar ve bu alanlarda yaşayan canlı türleri her geçen gün yok olurken çeltikçinin üreme kaydı sevindirici. İnsan sağlığını tehdit eden küresel koronavirüs salgını doğanın insan baskısının azalmasıyla kendisini nasıl yenileyebileceğini gösterdi. Önemli olan salgından sonraki normalleşme sürecinde de doğal alanlar üzerindeki baskıyı arttırmamak. Örneğin önümüzdeki günlerde Merkez Av Komisyonu ülkemizde hangi hayvanın hangi alanda ve ne kadar vurulacağını vermek üzere toplanıyor. Ama açık bir alanda çeltikçi kuşları ve başka hayvan türlerinin üremesi neredeyse imkansız. Sulak alanlar doğal veya yapay olmaları veya boyutlarından bağımsız olarak, Sulak alanların korunması yönetmeliğiyle koruma altında. Bu alanların korunması ve geleceğe taşınması ancak kamu kurumları ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle mümkün. Sulak alanlar korundukça Bodrum Yarımadası çeltikçi kuşları gibi başka sürpriz türlere de ev sahipliği yapabilir dedi Doğa Derneği'nden Levent Erkol. Çernobil faciasının üzerinden 34 yıl geçmesine rağmen bölgede çıkan orman yangınıyla bölgede yeni bir felaket riski ortaya çıktı. Günler sonra kontrol altına alınan yangın sonrasında bilim insanları tarafından bölgede radyasyon seviyesinin 16 kat arttığına yönelik açıklamalar var. Tımmop Çevre ve Odası İzmir şubesi tarafından yapılan açıklamada da Mersin Akkuyu ve Sinop İnceburun'da devam eden nükleer santral yapım süreçleriyle büyük çevresel ve yaşamsal risklere ve santrallerin sürecinde kamuoyuna yansıyan eksikliklerin risk boyutunda büyüttüğüne dikkat çekildi. İzmir halkının radyoaktif atıklarla beraber yaşadığı belirtilen açıklamada Gazi Emir'de 1940'lı yıllarda kurulan Aslan Kurşun Fabrikası sahasında 2007 yılında tespit edilen tehlikeli ve radyoaktif atıklarla ilgili 7 yıl önce tarihin en büyük çevre cezası kesildi. Süreçte 13 yıllık zaman dilimi sonunda atıklar hala sahada ve bertaraf edilmeyi bekliyor denildi. Açıklamada radyoaktif atıkların nasıl İzmir'e geldiği ve bu alanda gömüldüğü konularındaysa bugüne kadar herhangi bir açıklama ya da işlem yapılmadığı bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı. 13 yıldır İzmir kentinin ortasında bulunan radyoaktif atıkların nasıl kimin tarafından geldiğinin açıklayamadığı gibi Temizlenmesine yönelik de hiçbir çalışma yapılmadı deniyor. Salgın ile mücadele sürecinde kişisel koruyucu malzeme ekipman temininde yaşanan sıkıntılar kamuoyunda her gün paylaşılıyor. Bu noktada nükleer santral sürecinde olası bir kaza riski ve nükleer atıklara yönelik acil durumlarda müdahale için maske, iot tableti ve benzeri koruyucu ekipman temini ve yaşamı koruma şansı var mı ifadeleri kullanıldı ki Nitekim radyasyon için bu korunma malzemeleri çok daha zor ve uygulaması güç. Nükleer macerasından derhal vazgeçilmesi gerektiği söylenen açıklamada Çernobil nükleer faciası Fukushima felaketi ve sonrasında yaşananlar ve son olarak da yangınla ortaya çıkan risklerle birlikte kentimizde Gazi Emir'de yaşadığımız radyoaktif atıklar süreci bir kez daha gösterdi ki nükleer santral macerasından Vazgeçilmeli denirdi. Nadir görülen deri sırtlı deniz kaplumbağalarının koronavirüs pandemisi nedeniyle boşalan Tayland plajlarından önceki yıllara oranla Phuket Deniz Biyoloji Merkezi Direktörü Kongyat Kitivatanabong'a göre 11 kişilik uzman ekibi kaplumbağaların Kasım ayından bu yana yaptığı yuvaların son 20 yılın en yüksek sayısına ulaştığını belirtti. Reuters'a konuşan Kitivatanabong'a. Bu bizim için iyiye işaret. Çünkü birçok yumurtlama alanı insanlar tarafından yok edilmişti dedi ve ekledi. Önceki yılla kıyaslarsak bu kadar çok yumurta yoktu. Çünkü kaplumbağaların oltayla öldürülme riski yüksek ve insanlar da sahilleri tahrip ediyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.